Mehmete ve nesteye ve nesteye ve nesteye ve nesteye ve nesteye ve nesteye fakine xayra al hadis kitabu Allah ve xayra al صلى الله عليه وسلم ve şerl al umuri muhtesatı ha ve kül muhteset bidâ ve kül bidâtın dâlala Allahu Allah bizi ve sizleri ateşten korusun Geçen haftaki dersimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dahi kendisine indirilenle hükmetme, kendisine indirileni tebliğ etme ve kendisine indirilene uymakla memurdu. Yani emrolunmuş idi. Orada Kısaca, o dahi bununla emrolunmuş ise, onun dışında hiç kimsenin bu emrin dışında kalması mümkün değildir. Bundan müstahni değildir. En son ki vurgulayan noktada, onların arasında sana indirilen, sana gösterildiği gibi hükmet gördüğün gibi, kendi görüşünle, kendi kanaatinle hükmet demiyor. İbn Abbas'ın dediği gibi Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmet diyor dedik. Burada indirilen, sana vahyedilen kelimelerin üzerinde biraz duracağız. Her ne kadar kısa da olsa bazı işaretlerde bulunmuştum. Çünkü sana indirilen, sana vahy edilen derken indirilenle vahy edilen eşit anlamda kullanılıyor. Ona indirilen, yani Resul'e indirilen neyse vahy edilende de odur. Kısaca dedik ki vahiy denildiğinde sana indirilen denildiğinde anlaşılması gereken şey Kur'an ve sünnettir demiştik. Bu hassas noktanın anlaşılmayışından dolayı bazı insanlar bu ifadeleri genel olduğu gibi mutlak da kullanıyorlar. Mesela tekvirci zihniyette hakim olan çokça kullandıkları Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler derken önce Allah'ın indirdiğini bilmek gerekir. Sonra hükmetmeyenler derken bu ifade nekre bir ifadedir. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse burada muhatap bir kişi değildir. İnandığını söyleyen herkes buna muhataptır. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse Burada biz teferruatında durmayacağız. Önemli olan Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler. Hatta baştan yanlış yapmalarından dolayı bunu anlatırken de yanlış yapıyorlar. Bunu sadece Allah'ın kitabındaki bazı ayetlerin tenfizinden yani uygulanmamasından dolayı Birkaç tanesinin üzerinde duruyorlar. Hepsinde değil. Mesela namaz da Allah'ın indirdiği bir hükümdür. Namazdaki bütün teferruat da Allah'ın indirdiğidir. Bir zina suçu mu tehlikelidir? Yoksa namazın terki mi daha tehlikeli bir suçtur? Eğer önceliklilik mevzu bahişse terki daha cürümlü olan bir şeyin ön alınması evladır. Onunla hükmetmeyi, etmeyiş, amel etmeyiş aslında daha büyük bir cürüm olarak görünür. Baştaki yanlış, sonunda da yanlışa götürüyor. Allah azze ve celle Nisa suresindeki bir ayeti i kerimede "Ve anzal Allahu alaik al Kitaba, ve waallemka ma lamte kunt alam, wa kana fadlu Allahi alaik ''Ey Resulüm, Allah Azze ve Celle sana bu kitabı ve hikmeti indirdi, sana bu kitabı ve hikmeti indirdi.'' Demek ki burada indirilen iki şey varmış, kitap ve hikmet. Kitabın üzerinden fazla durmadan, marifeli gelmesi hasebiyle Muhatabın da Resul olması hasebiyle bunun Kur'an olduğunu anlamada hiç de zorlanmıyoruz. Yani sana Kur'an'ı nekreli olarak gelseydi bu kitap illa Kur'an'ı kastetmiyor olabilirdi çünkü ismi cins olur olurdu o zaman. İndirilen kitaplardan birisini kastetmiş de olabilirdi marifeli olması hasebiyle, muhatabın resul olması hasebiyle, buradaki indirilen kitabın, Kur'an olduğunda hiçbir tereddüt yok. Vel hikmete, sana Kur'an'la beraber, iki Kur'an'la beraber, hikmeti indirdik. Burada, e, sorun, tek bir taifeyle gündeme gelmektedir. O da, mealci dediğimiz, taife ile gündeme geliyor. Kur'an'ın dışında hiçbir vahyin olmadığını iddia edenler, Kur'an'ın dışında hiçbir şeyin Allah Resulüne sağlıklı gelmediğini iddia edenler, yani Peygamber aleyhissalatü Vesselam'ın isminin, cisminin dışında yok sayanlardır. Bu taife ile gündeme gelmektedir. Burada burada e, burada hikmet kelimesini biz e, uzun boylu açmaya gitmiyoruz eğer mevzu bahis olan konu o değilse. Hikmet Resule verilen hikmet olarak ele alınmalı. Mealciler buna yaklaşırken herkese verilen hikmetle eş anlamda tutuluyor. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de kime hikmet verilmişse ona çok hayırdan çok şey verilmiştir diyor. Buradaki hikmet herkese verilen hikmet değil. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an'la beraber indirilen hikmetten bahseder. Burada hikmetli bir kitap anlamındadır diye yaklaşırlar. Hem Arapça üslub olarak bu mümkün değil. Belki şöyle olsaydı, وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَمْ كِتَابًا حَك۪يمًا deseydi, hikmetli bir kitap demek mümkündü. Kur'an'ın hikmetlerinden bahseden bir kitap olması mümkün olabilir. Onun bir niteliği, sıfatı şeklinde olurdu. Ama Kur'an'la beraber indirilen bir hikmetten bahsediliyor. Bu, hem mevzumuzun seyri olan nitelikte bizim işimize yarayan kunaslar, Birden az önce zikrettiğim gibi bu mevzuda sorunu olan mealcilere karşı belki inancınızı, düşüncelerinizi, amellerinizi müdafaa etmek kastıyla da bunları öğrenmede öğrenmenize ihtiyaç vardır. Burada hikmet soru işaretinin bulunması gereken bir şey hikmet. Ama şu anlaşılmıştır ki Allah Resulüne Kur'an'ı ve Kur'anla beraber bir de hikmet indirmiştir. Ve âlemekâ mâ lem tekun ta'lem. Ve böylelikle indirdiği bu vahiyle böyle diyebiliriz. Sana bilmediklerini öğretti. Ve kâne fadlullah 'aleyke azîma. Şüphesiz Allah'ın senin üzerindeki lütfu, keremi çok büyüktür. diyor. Burada eğer sünneti inkar eden bir taifeyle karşı karşıya, karşı karşıya iseniz hemen sünnete yapışmadan evvel onların yanlış olarak lehlerinde kullandığı bir şekilde hani Kur'an bize yeter, Kur'an bize yeter ifadesini çokça kullanıyorlar ya bunu Ömer'le radıyallahu anh'a Aişe'ye yani müminlerin annesi Aişe Radıyallahu Anh'a nispet ederek Kur'an yeter bize diyorlar. Kur'an bize yeter. Çünkü Kur'an bizi devamlı Kur'an'a ve hikmete yani eş anlamında sünnete yönlendiriyor. Bu gösteriyor ki, bunun üzerinde buna eş anlamda müteradif diyeceğimiz ve karine niteliği taşıyan sair nasları da beraberinde ele almak. Ahzab suresindeki başka bir ayeti kerimede de Allah Azze ve Celle diyor ki وَذْكُرْنَ ma yutla fi بُيُوتِ كُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَ Ey peygamber hanımları evlerinizde Allah'ın ayetlerinden bu ayet kitap derken orada Allah'ın ayetlerinden yani kitabı bir birkaç cüzüyle ifade ediyor arada çünkü Allah'ın ayetleri denildiğinde bundan kasıt Kurandır. O azkurna ma yutla fi buyuti kunn min ayatillahi ve hikme ey peygamber hanımları evlerinizde Allah'ın ayetlerinden ve hikmetten okunanları hatırlayın düşünün onlara kulak verin demek ki. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın evlerinde, hanımlarının evlerinde bu kitapla hikmet beraber okunuyormuş. Demek ki bu kitap ve hikmet okunuyormuş. İkisi beraber. Buna eş anlamını zikredilen daha birkaç ayeti kelime de geçen sefer de zikretmiştim. Yuallimuhumul kitabe vel hikmete. Size Allah'ın kitabını ve hikmeti öğretiyor. İndirilen Kur'an ve hikmetmiş. Kur'an ve hikmet devamlı evlerinde okunuyormuş. Allah Resulü de Nebi Resul olarak yollanıldığı insanlara kitabı ve hikmeti öğretiyormuş. Burada bir ikili var. Bununla Resulüne öncelikli olarak ve malem malamda konuğum. Daha önce bilmediklerini öğretti sana. Geçen hafta mıydı? Ondan önce haftaki derste, şuradaki zikrettiğimiz ayet-i kerimeden, hani sen vahiy gelmeden önce kitap nedir, hikmet nedir bilmiyordun diyor. Çok akıllı ve zeki bir insan olmasına rağmen öğrendiği şeyler vahyin gelişiyle olmuştur. Çünkü vahiy gelmeden evvel yani kitap nedir? İman nedir? Ben hikmet mi dedim az önce. <gülüyor> Heh, Kitap nedir? İman nedir? Bilmiyordun diyor. Bu ayette aynı anlam var. Böylelikle bu indirdiği kitap ve hikmetle, Kur'an ve hikmetle sana daha önce bilmediklerini öğretti. Demek ki Resul'ün bilgisi de bu kitaba Kur'an'a, hikmete yani bizim anladığımız şekliyle sünnete dayanmaktadır. İndirilen, vahiy edilen bu ikisidir. Bu ikisidir. Burada daha açık bir ifade şekliyle de yine geçen haftaki derste kısmen işlemiştik. Mearic suresindeki zikredilen ayette la tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bin in alayna cem'uhu ve kur'an. Fe Kur'an'a qara'nahu fettabi' kur'an. Thumma Karıştırdın mı? Vahiy geldiğinde Allah Resulü çabuk ezberleyebilmek için Cibril'den duydun hemen tekrarlıyormuş acele acele. Neden? Ezberleyebilmek için. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki dilini böyle depreştirmene gerek yok. Onu senin göğsünde yani ezberinde toplamak okunan bir kitap halini getirmek bizim işimiz. Sen sadece biz okuduk mu yani Cibril'in diliyle sen ona, ona tabir, onu takip et diyor. Sonra onu açıklamak, beyan etmek de bizim üzerimize düşer diyor. Mücerred olarak sadece bu ayetten hareket etsek bile, net olarak anlaşılan nedir? Önce kitabın, vahyin, lafızlarının inmesi. Resulün acele ederek bunu ezberlemeye çalışmasına sebep hiç acele etme. Bunu okunan bir kitap haline getirmek, senin ezberinde toplamak bizim işimiz. Sen sadece Cibril, Cibril'in ağzıyla biz okuduğumuzda o okuyucu takip et, sonra açıklamak da bize ait. Demek ki önce lafızlar iniyor, açıklamak daha sonra, o açıklamak da bize ait, diyor. Burada şunu rahatlıkla vurgulayabiliriz. Nasıl ki Kur'an vahiy ise, Kur'an'ın an, genel ifadeleri varsa, mutlak ifadeleri varsa, mücmel ifadeleri varsa, mutlak bunların açıklanılmasına da, beyan dediğimiz nitelikte, bir şeylerin olması, onun mutlak vahiy olmasını gerektirir. Çünkü vahiy, lafızların vahiy oluşu, açıklamaların beşer tarafından yapılması, insanların yapması sorun çıkarır. Neden? Kendiliğinden vahyin, aslının bağlayıcılığını zedeler. Çünkü herkes kendisine göre anlayacaktır. Herkes ona istediği gibi bir anlam yükleyecektir. Tabii ki bunda birbirinden farklı olan malumatların da rolü olacaktır. Herkesin bilgisi, malumatı aynı seviyede olmadığı için hangi mesele olursa olsun herkes ona farklı yaklaşacaktır. Ve bu sefer herkesin kendisine göre doğruları olacak. Bu doğruların arasından bir tek doğruyu bulmak zorlaşacaktır. Bu zorlukta bunalan insanlar ne yapacak? Mücadeleyi kızıştırıp birbirine mi girmeleri gerekiyor? Girecekler veyahut ya herkesin kendisine göre bir anlama imkanı var. Buna saygı duymalıyız. Herkes kendisine göre açıklayabilir bunu diyecek. O zaman bunu bir de pekiştirme kastıyla bunu Kur'an'ın cihan şümüllülüğüne işte Kur'an'ın ne diyorlar? Evrensel oluş, oluşudur zaten bu diyor. Bu kadar geniş geniş manalar içermesi. Bu manaların genişliği birbirine tezat teşkil ederse bu anlamsız olur değil mi? Herkes birbiriyle çakışmayan Anlamlar yüklemeyecekler ona. Hepsi birbiriyle çakışan anlamlar yükleyecekler. Bunu da ta derslerin başlangıcında kısmen de olsa bir ayet-i kerimeyle açmıştık. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Tedebbür etmiyorlar mı? Efe la ye tedabberûne al-Kur'an'a ve levkânı min ayndi gayrillâhi lewucadû fîh ihtilafan ketkira. Onlar Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı, akletmiyorlar mı? Eğer Kur'an, Allah'tan gayrından olsaydı yani beşer sözü olsaydı, orada açıkladım, orayı dinleyin. Burada teferruatına girmeye ihtiyaç yok. Kur'an beşer söz olsaydı birbirine çelişkili hükümler taşırdı, diyor. Şimdi sen birbirine zıt sözler söyleyeceksin. Birisi haram dediğine birisi helal diyecek. Ondan sonra sen bu iki kanaatin de Kur'an'dan olduğunu söyleyeceksin. Allah'ın kitabına tezatla, ihtilafla menşeilik nispet edeceksin, yani bunun kaynağı doğrudan doğruya demesen bile bu ihtilafın kaynağı Kur'an diyeceksin dolaylı yolda. Bunun doğrudan doğruya denmesiyle, uygulama ile denmesinin arasında hiçbir fark yoktur. Yahudi ve Hristiyanlar hahamlarını, ruhbanlarını Allah'tan gayrı Rab'lar edindiklerini söylemediler değil mi? Hatta bu Allah Resulü tarafından Adî ibn Hatime söylenince biz onlara ibadet etmiyorduk ruku ve secde etmiyorduk ki diyor. E zaten bunu isteselerdi yapmazdınız ki diyor. Ama onların haram kıldığını, kıldıkları Allah'ın haram kıldığını size helal, helal kıldığını haram kılarlarken aynen kabul etmiyor muydunuz? Evet. Bu işte Allah'tan gayrı Rabb edilmektir diyor. İnsan bir eylemde bunu takip ediyorsa ben şunu Rab demesine ihtiyaç yok. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi, helal helal kıldığı bir şeyi haram kılarken delilsiz bir vaziyette o insana tabi olursan, tabi bu tabi, bu tabi olduğun cahiller değil, cahil haramı helal helale haram kıramaz ki. Bunu anlatma gücüne bile sahip değil. Yine bu pislikte parmağı olan, kendilerine çok çok ihtiyacımız olan ilim ehli. Onlar ancak haramı helal helal haram ediyor insanlara. Eğer biz de onlara koltuk çıkıyorsak. Eğer bu, yani Kur'an'ı düşünmüyorlar mı, tedbir etmiyorlar mı bunu? Allah'tan başkasından olsaydı, yani beşer kelamı olsaydı, onda tezat ve çelişki olurdu. O zaman şunu anlamalıyız ki Kur'an katiyetle çelişkinin kaynağı değil. Çelişki ona nispet de edilemez. Bu büyük büyük bir cürümdür. O zaman nas'ın bağlayıcılığını korumak istiyorsak nas'ın lafızların vahiy olduğu gibi o nasıl bize açıklayan beyanın da yine vahye dayanması gerekiyor. Bu da gösteriyor ki beyan edilecek olan şey önce iniyor lafız değil mi? Beyan edecek olan, beyan niteliğinde olan ise sonra inendir. Ve o da bana aittir, onu açıklamak da bana aittir derken ne anlama geliyor? Vaka olarak gerçekliğine bakacak olursanız, Kur'an bize yeter diyenler, Kur'an mufassaldır, açıktır diyenler, bu sözleri anlamadan söylüyorlar. Şimdi, bu sözleri anlamadan söylemeleri nasıl ortaya çıkar? Ona da girmeyeceğim. Kur'an'ın hiçbir yerinde olunduğumuz farzları yasaklandığımız şeyleri mufassal açıklanmış bir şekilde bulmanız mümkün değildir. Az önce namaz gibi çok önemli bir ibadetten bahsettik. Bu beş vakit namazın bir tekini aldın iki rekatlık farzını bunu yüzdelik bir orantya koysanız, cetvel yapsanız sabah namazının iki rekatlık farzının yüz mesaili olduğunu düşün bu yüz mesailin yüzde kaçını biz Kur'an'da buluruz? Yüzde ikisini bulmada bile çatlar insanlar. Demek ki açıklama Kur'an'ın içinde değil. Kur'an'ın beyanı Kur'an'ın dışında gelendir. Kur'an'ın mufassallığı da budur. Onun için biz deriz ki Kur'an ''Bizatihi mufassal'' değil bir ''Bigayrihi mufassal'' yani peygamberle beraber açıklanmıştır. Ve Kur'an'ın açıklaması da Kur'an'ın dışında hikmet dediğimiz şeydir. Yani Resulün sünnetidir. Bunu pekiştiren nasta da Allahu Teala'nın buyurduğu gibi ve enzelna ileyke zikre li tubayyinel linnasi ma Biz sana zikri indirdik. Şimdi Resule indirilenlerden bahsedersek vahyin veya indirdiği şeyin dışında bu indirdiğini kitap, Kur'an ve hikmet, sünnet olarak ele aldığımızda peki indirilen bu zikir ne? Çünkü başka yerde biz zikri şöyle e, görüyoruz. Sana zikri biz indirdik. Onu da muhafaza edecek biziz diyor. Hemen herkes buna Kur'an'ı sana biz indirdik onu da koruyacak, biz iş şeklinde ele alıyor. Kim demiş ki zikir, mustakir Kur'an anlamında? Neden indirilen kitap ve hikmet anlamında olmasın? Çünkü zikri biz indirdik deseydi, ondan önceki indirilen bir şeyden bahsetmeseydi, zikre burada bir nitelik verilmeseydi, ''Aynen zikri sana biz indirdik, onu da koruyacak biziz'' derken ''Kur'an'ı hikmeti sana indiren biziz, onu da koruyacak biziz'' yani dini koruyacak biziz şeklinde anlamak mümkündü. Ama böyle demiyor. ''Sana zikri biz indirdik'' Bu zikri neden indirmiş? ''Li tübeyyine linnâsi manuz zile ileyhim'' ''İnsanlara indirileni açıklayasın'' diye Az önce Kıyamet Suresi'ndeki ayette de gördüğümüz gibi lafızlar önce iniyor. Sonra onun açıklanması. O da bize ait diyor. Burada sana zikri biz indirdik. Yani sana zikri indirdik. Neden indirmiş? Daha önceki indirileni açıklayasın diye. Daha önce indirilen ne? Kur'an. O zaman buradaki zikrin anlamı sana hikmeti indirdik. Sana sünneti indirdik. Daha önceki indirilenleri açıklayasın diye. Lafızları açıklayasın diye. Kur'an'ın lafızlarını açıklayasın diye. Veya içeri muhteviyatının emirleri, nehirleri, farzları bunları açıklayasın diye. Bu da gösteriyor ki sünnet de nedir? vahiydir. Bazı ifadeleri kullanırken bunun farkına varmışınızdır. Birileri gelip diyor ki bir hadisin inkarı diyor insanı küfre götürür mü? Böyle bir soru sorulduğunda ve sorulduğunu duyduysanız derslerde benim nasıl cevap verdiğimi <gülüyor> duydunuz? Demek o dersten hiçbirini sen dinlememişsin. Taner? Öyleyim. Ahmet Bey. Bir hadisi inkar küfre götürür mü? Küfre düşürür mü diye sorulduğunda verilen cevabı nasıl olduğunu hiç duymadınız mı? Sünneti inkar küfürdür diyoruz. Emir babında mı? Ha? Emir Hayır, sünnetin inkarı küfürdür deriz. Hayır, peygamber bir şey emret değil de mi o inkarın hayır bir hadisin inkarı insanı küfre düşürür mü diye soruluyor biz buna cevap verirken sünnetin inkarı küfürdür diyoruz hadisin değil sünnetin inkarı küfürdür diyoruz bundan evvel derslerde hiç dinlememişseniz bunu duymamışsanız bunu şimdi yakalayamayacaksınız bunun yanında din korunmuştur doğru mu ve din tamamlanmıştır. <gülüyor> Dinin tamam oluşu ne anlama gelir? Eksipsiz. Ne anlama gelir? Tabii. Ama başka ne anlama gelir? Kemal Kemal erdi. Erdi. Ha? Kemal mi yani? Yani, yani ne ama. demek olur? Artık da buna bir şey sokmuştur Ha? Yani birlerinin ona ekleyeceği, ilave edeceği bir şey yoktur artık. Bu kimseye verilmemiştir. Dolaylı yolda ne demektir birileri bir ayetin, hadisin, bir hükmün anlaşılmadığını ifade ederek söylemese bile bunun anlamı yanlış olur. İnsanlar bunu yanlış anlar. İnsanlar bunda teşbihe gider. İnsanlar bunda teçhime gider. Kasıt bu değildir diye o ayeti indiren Allah'ı Onları tafsil eden, açıklayan peygamberi itam değil midir bu? O yanlış anlaşılacak bir söz söylemiş. Resul yanlış anlaşılacak bir şekilde açıklamış. Sonra insanlar bunu düzeltmeye kalkıyorlar. Bence ondan belki bir şeyleri çıkarıp atmak daha hafif bir bela ama ona bir şeyler sokuşturmak daha farklı bir beladır. Onun için biz Kur'an'ın tahrifi üzerinde çokça dururuz. Bu mevzuda iyi bir şeyler anlamak istiyorsanız İbn-i Tevmiye'nin e, İktidar Usrat-ı Mustakim diye bir kitabı var. Bu Pınar Yayınları zamanı, Pınar yayınları tarafından senelerce önce tercüme edilen kitaplardan birisi. Tahrifi biz anlatırken, e, biz Ehl-i Sünnet bunu gündeme getirirken şöyle getirir. Tahrif tenzilde ve tevilde tahrif diye biz ikiye ayırırız. Tenzile gelince indirilendeki tahrif denilince biz indirileni burada kaça ayırdık? Kur'an ve sünnet diye ayırdık. Kur'an'da tahrif mümkün değildir. Ama Kur'an'ın manasında mümkündür. Bunu devamlı yapıyorlar. Kur'an'ın lafızlarında tahrif mümkün değil ama lafızların manasında tahrif yapıyorlar bunu <gülüyor> devamlı. Tenzile gelince ikinci kısmına sünnet dediğimiz kısımda mana manayında tahrif mümkündür yapıyorlar. O zaman söylediğimiz sözlerin yaptığımız işlerin mübah gördüğümüz hatta insanlara meşrulaştırdığımız Farklı anlayışların bunalımından kurtulmak için herkesin kendisine göre bir anlaması, anlaması mümkündür. Herkes kendine göre Kur'an anlayabilir. Ben böyle anladım sen farklı anlayabilirsin. Aynen ihtilak, bela ve musibetinden kurtulamayanlar, orada bunalıma girenler ne yapıyor? Kendilerini deşarj edebilmek için ümmetimin ihtilafı rahmettir demiş diyor ve ihtilafı zemmeden Kur'an ve sünnetin yanında insanlar ihtilafı met Alimlerin ihtilafı rahmettirdi. Alimler ihtilaf rahmettir diye, diye burada getiriyor. Öyle ki ümmetin geçmişinde bilgi noksanlığından, bilginin ulaşamadığından dolayı ihtilaf ettikleri meseleleri bu insanlara örnek tipinde sunuyorlar. Sahabe, ondan sonraki Müslümanlar herhangi bir meselede ihtilaf etmişler. Ama bu örnek diye sunulmaz, bu ibretlik olarak sunulur. Ha, bunun gölgesi altında bizim de ihtilafımız mubahdır, caizdir, bu mümkündür deyip, buna rüksat çıkarmadan ihtilaftan sakınmayı gündeme getirmemiz gerekiyor. İhtilaf hoş göstermek değil, herkes istediği gibi anlayabilir anlamında değil. Burada. Allah'ın ve Resulünün hukukunun sınırlarını çizip ki beyan meselesinde dediğim gibi Kur'an'ı beyan etme hakkı sadece Resulündür. Ondan başkasına zikir indirilir mi? Mümkün değildir. Çünkü zikir daha önceki indirilen Kur'an'ın ayetlerinin beyanıdır. Ondan başka birisine vahiy gelmediğine göre zikrin gelmesi de mümkün değildir. Buna binaen, yani bunun içindir ki biz Kur'an'ı beyan etme hakkı sadece Resulü'ndür diyoruz. Onun dışında hiçbir kimsenin beyanı hangi anlamda kullandık? Onun açıklaması da bana aittir sözüne binaen. Namazın başından sonuna kadar açıklama Resulü'ne aittir. Orada herhangi bir nasrın sübutunda hadisleri kastediyorum. Bir tereddüt müşkülatımız varsa, bunda geçerlilik mümkündür. Ama hiç delile dayanmadan, o namazın ibadetinde tekbirden selama kadar bizim uydurduğumuz, sokuşturduğumuz bir şeyler varsa, bu büyük bir sorun getirir. Ama sübutunu, yani ispatını yapamadığımız, sağlamlığını yapamadığımız herhangi bir meseleden bir sorun, mazur olabilir. Mazur görünmesi mümkündür. Deriz. O zaman burada anlamamız gereken şey şu. Allah'ın indirdiği denildiğinde Kur'an ve hikmet, Kur'an ve sünnet ele alınmalı. Burada şimdi Resul'e verilen emirde Allah'ın indirdiğiyle hükmet sana bahiyetilenle hükmet denildiğinde Resul bile bununla emir olundu, değil mi? ondan sonra Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler sözünü, biz nasıl kullanırız, eğer ifade, çünkü vemen, men kelimesi burada, nekredir. Her kim hükmetmezse, sen bunun umumiğini belli bir kesime, belli bir zümreye taksis edemezsin. Çünkü an bir ifadenin taksisi, muhassis dediğimiz bir delille mümkündür. Ha, Tekfircilerin en büyük belası ne oluyor? Bunu sadece baştakilere nispet etme. Yani 70 milyondan 1, 2, 3, 500 kişiye hamletmedir. Ama burada Allah'ın indirdiği ile kim hükmetmezse diyor. Yani her kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse diyor. Bu umumilini böyle bırakma zorundayız. Sonra Resule bile Allah'ın indirdiğiyle hükmet denilmiş. Bunun mefhumu muhalifi ne olur? Sakın ha! Allah'ın indirdiğinin dışında sana vahy edilenin dışında bir şeyle hükmetme. Hatta çocuğunun zina ettiğini gelip Allah Resule'ye şikayet eden adama Allah Resulü diyor ki sana Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim diyor. Ama o sözler sünnette. O ifadeler Kur'an'da yok. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmedeceğim diyor. Demek ki Resul bile bununla olunmuş ise ayrıca Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmet denilince Allah'ın indirdiğini anladıktan sonra o zaman bütün hükmümüz Kur'an ve sünnetle olmalıdır. Önce tevhitte Allah'ın indirdiğiyle hükmedeceğiz. İbadetlerdeki tevhidten sonra ilk emrolunduğumuz şey namaz. Namazda Allah'ın indirdiğiyle hükmedeceğiz. Her şeyde Allah'ın indirdiğiyle hükmetme zorundayız biz. O zaman bu ayeti başkalarına, muhaliflerimize kullanma yerine önce biz bunu kendimizde kullanma zorundayız. Bu ibadetin hangi cüzünde olursa olsun kul olarak Allah'a görevimizi yapma noktasında hangi mesele olursa olsun Allah'ın kitabı ve onun sünneti. Yani Allah'ın indirdiği iledir. Evet. Bugün ben mi sizin ıhlarım, ıhlamurunuz mu yumuşattı? Gerçi kocaman ıhlamur ağacını bile içseydim, içseydim bugün yumuşamayacak gibiydim. Evet. Ders biraz kısa sürdü bugün. Şey Uzatırız de. hocam. Ha? Uzatırız. Sorular varsa. Ders. <gülüyor> evet. Şimdi Kur'an ı kelimesi gayrimufasstal olduğunu söylemedik. Öyle demedik. Kur'an mufassaldır. Ama bizatihi değil, bir gayri açıklanması gerekiyor. Yani Kur'an açıklanmış bir kitap şeklinde anlayacağız. Ne ile? Allah'ın indirdiği, Resul'e zikirle yani sünnetle. Aa. Bu da Kur'an'ın dışında onun için bir gayrihi diyoruz. Peki bu? Şimdi... Eğer bizatihi desek o zaman namazı anlat bana sabah namazının iki rekatını diyeceğim sana. Kuran mu bunu anlatması gerekmiyor mu? Şu ayetlerde böyle anlamalı gerek yani an, bu hocam. apaçık Kuran bu takipi iyi panayasınız diye tabii. ayet kerimisiyle. Ve Kuran devamlı kime yolluyor? Düşün. Allah azze ve Celle diyor ki Kuran kerimde. Yâ iğrledi ne âminu ati Allaha ve ati Rasûlə. Wa uli alâmri min kum. Fâin ta nazâtun fi şeyn farduhu ilâ Allahi İn Ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emirlere de. Bunun da yani bunun açıklamasını daha önceki derslerde duymuşunuzdur. Burada Allah'ı Allah'a itaati de mustakil emir sırasıyla, Resul'e itaati de mustakil emir sırasıyla ele alıyor. Türkçe cümle terkibine uydurabilmek için Allah'a ve Resulü itaat edin diyerek ikisine de itaati tek kelimeyle emirler ele alamayız. Burada anlaşılması için ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Ve ulil emri minkum, sizden olan emir sahiplerine de. Onlara da itaat edin anlamı var ama bazen ayrılar Allah'a ve Resul'üne itaat edin, sizden olan emirlere de emirlere de itaat edin diye tercüme ederler. Ha, burada ne yapmak gerekiyor? Allah'a itaat edin. Resul'e itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine de yani onlara da burada takıyla sadece onlara da dersiniz. Neden? Allah'a itaat mutlaktır. Resul'üne itaat mutlaktır ama bunun ikisinin dışındakine itaat mukayyettir. Allah'a ve Resul'üne isyan olunmadığı müddet ki Resul'e veyahut e, ulul emre veyahut ondan sonralarına itaat e, ulul emre veyahut e, anaya babaya veyahut e, kadınlara kocalarına itaatleri. Eğer herhangi bir şeyde ihtilafa giderseniz, ihtilaf ederseniz. Hemen diyor ki Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, demek ki sorun ihtilafte değil. İhtilaf mümkün mü? Mümkün. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, o ihtilaf ettiğiniz şeyi neyse, çünkü ayette çok geniş anlamlı geliyor. Fe in tenaza'tum fi şey'in Herhangi bir şeyde bu nekleridir. Neydi olursa olsun. Ama biz bunu biraz özdeştirerek dini meseleler diyoruz. Nizaya düştüğünüzde, ihtilafa düştüğünüzde Allah'a ve ahiret güne inanıyorsanız o ihtilaf ettiğiniz şeyi kime havale edin diyor? Ferudduhu ila Allah ve Şimdi Allah'a havale etmeyi anladık mı? Ne demek? Kur'an'ı kastediyor eğer bizimle aynı düşüncedeyse nasıl anladımını bunu diye sormuyoruz. Peki, ve nasıl anlamamız gerekiyor? Sünneti. Sünneti. Eğer sünnetin bize gelişinde, dinin bize tam olarak verilişinde bir sorun olsa Allah'ın Kur'an'da ihtilaf ettiğini şeyi hem de Allah'a ve ahirete inanmanın şartı olarak zikrediyor. Kur'an-ı sünnette havaledin demesi abes olmaz mı? Bu çok. Açık. Cevabına? Ben bir şey söyleyeyim hocam. Tabi. Şimdi Kur'an'ın sünnetten açıklanmaya ihtiyacı var. Peki sünnetin hiç açıklanmaya ihtiyacı yok mu? Eee Lokeybni Cerrahtan Muhammed i̇bn Sirin'den birkaç tane böyle büyük alimlerden gelen bir Söyde diyor ki Kur'an'ın sünnete olan şey Kur'an Kur'an'ın sünnete olan ihtiyacı, sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacından daha çoktur. Çünkü sünnet açıklanmaya muhtaç değil. Sünnetin kendisi açıklayıcıdır. Burada açıklanan Kur'an'dır. Bu daha haşa, sünneti Kur'an'ın önüne geçirme anlamı taşımıyor. Nasıl iki rekatlık sabah namadının farzının yüzde ikisini dahi bizim Abdurrahman, Hatırlıyor musun sen e, Muhammed Nur Doğan'ı bize getirdiğinde? Baden şu an kanallara çıkan birisi. İstanbul Arap Edebiyatı'nda öğretim görevlisi. Muhammed Abdurrahman onu getirdi bir gün bize. Şimdi Kur'an Mufassar başlıyor şimdi anlatıyor. Siz sünneti öne getiriyorsunuz. Ya dedim siz bunu anlamıyorsunuz. Biz sünneti öne getirmiyoruz. Ama herhal dedim Çinliler gibi dedim size bir desen çizmemi istiyorsunuz dedim. Şu iki rekatlık farzın sabah namazının farziyetini siz kabul ediyor musunuz? Tabii kabul ediyoruz dedim. Peki dedim yüzdelik bir ile ele alalım. Bu iki rekatlık farzın yüzde kaçını Kur'an'da bulacaksınız dedim eee düşünmek ki düşüyor düşünmeyi şöyle yoğunlaştırdım. Arkasından ne söyleyeceğimi düşünüyor bak. <gülüyor> Demiş kendinizi zorlamayın. %2 bile bulman çalışsanız çatlarsınız dedi. %2'sini dahi bulurken Kur'an'da çatlarsanız, sünnette sünnetteyse biz sünneti Kur'an'ı iyi anlamak için gündeme getiriyoruz. Kur'an'ın sağlıklı anlaşılması için Allah'ın Resulü'nün açıkladığı gibi anlamak için Kur'an'ı biz sünneti gündeme getiriyoruz. Deyse mümkün mü? Haşa. Resulün, sünnetin Allah'tan öne, Kur'an'dan öne gelmesi. Ama şunu anlayın, bu sizin kitabınızdır diye bize getiren kim? Resul, Resul olmasaydı biz Kur'an'ı da bilmezdik, Allah'ı da bilmezdik. Bu sizin Rabbiniz, Rabbiniz'in sıfatları budur. Bu onun kitabıdır, sizden istedikleri budur diyen Resul biz, Resul onu tanıdık. Onun için İbn-i Tevhid'i tevhide anlatırken ne diyor? Muhammed'in getirdiği gibi anlattığı gibi ona kul olmaktır diyor. Onun dışında bir kulluk mümkün değildir. O zaman bizim bütün hareketlerimizin bir emir ve nehi yapılırsa yapılmazsa hükmü değil. Bazen diyor ben namazda şunu yapmazsam o namazı olur mu diyor olmaz mı diyor. Bizim vazifemiz onun hükmünü vermek değil. Her kim Muhammed'in namazı gibi namaz kılmak isterse böyle kılacak. Her kim Muhammed'in namazı gibi namaz kılmak isterse böyle. Keyfin bilir. Hükmünü sen ver. Ha, eğer bana nasta alnını burnunu yere de de değirmeyenin secdesi <gülüyor> namazı yoktur derse, belini doğrultmayan namazı yoktur derse, Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur derse ben bu ifadeleri kullanırım. Ama öbürküler için, e ben namazda el kaldırmasam, rükküye giderken kalkarken bu namaz olur mu? Bu mevzuda bir de hüküm verilmeyince ne yaparız? Allah Resulü beni nasıl namaz kılar, gördüyseniz öylece kalın Her kim Muhammed'in namazı gibi kılmak isterse, bu daha azim değil mi? Ha sen kendi istediğin gibi mi kılmak istersin? İnsanların ayı ayı ayıplayacağından korktuğu için onların hoşuna gitsin diye mi? Yoksa Muhammed'in kıldığı gibi kılmak mıdır? Ha, Bu hükmün fetvası herkesin kendi kalbine aittir. Yani kişiyi Allah'a, Resul'e itaatte baş başa bırakmak gerekir. Çünkü insanlar nasıl anlıyor? Sen caizdir, namazın olur dediğinde terk edebilirsin dediğini anlıyor. Doğru mu? Bunu anlamıyorlar mı? ve onun sorumluluğunun yükümlülüğü de senin omuzlarına bindiğini zannediyor o. Bu da kendi omuzuna bir sorumluluk kalıyor. O da alıyor. Sen mi sormuştun? Ben yani, sünnetin açıklanmaya da ihtiyacı var mı İşte oradan çıktı. Sünnetin açıklanmaya ihtiyacı yoktur. Sünnetin kendisi açıklamadır zaten. Şimdi, Allah Azze ve Celle iman eden kullarıma de ki, namaz kılsınlar derken, tek birden selama kadar gelen bütün rivayetler, hadisler <gülüyor> mi? <gülüyor> Onlar bir ibadeti mi açıkl açıklıyorlarken, yani açıklanacak söz mü diyor Allah Resulü? Bir ibadeti açıklıyorlar ama, mesela Aman alim... Ne? Mesela, o, o, hayır, oradaki mesela bir hadisi, bir alim farklı anlıyor, bir alim farklı anlayabilmiyor mu? Farklanan hangi hadis var? Belki birisinin zayıf dediğine, birisinin zayıf demesi mümkün. Bu olabilir çünkü bilgi noksanlı, ona iletişi, ona ulaşmasında sorun olabilir. Mesela bir tane örnek verirsen, yalnız biz eşeğinin aklına karfuz kapı getirmiyoruz. Siz soru şeklinde sorarsanız, <gülüyor> birinin cevabını veririz. Örneğin, imamın arkasında Fatiha meselesi. Evet. Bunda yanlış anlaşılma yok. Üç mesela, ailemdenin hepsi farklı farklı yani Şimdi, en az üç tane ben görüşmüyorum. İstersen on tane de. Evet. Hepsinin delilini okudun mu? Ya bugün okumadım ama hakkımda kalanlar var. Yok, okuyacaksın. Sen delilleri okuyacaksın. Anlatabildim mi? Ondan sonra burada nakilde mi sorun var? Onu açıklanmamış, çok kısır mı kalmış? Ortama göre mi bir mevzu bayislik? An bir ifadenin yanında has bir ifade mesela şöyle diyeyim. Hanefiler bunu reddederken delil getirirler. Kur'an okunduğu zaman diyor, dinlemeniz gerekir. Doğru mu? Hadi bunu onların dediği gibi anlayalım. Bu ayeti söylüyorsunuz değil mi? Tabi bu ayeti. E, e, Kur'an. Kur kur kur kur kur kur kur ıı, Tevhid Ha kur susun. Kur'an. Onu e, susun ve dinleyin. Bunu getiriyorlar. Anladıkları doğru diyelim. Buna tert düşmemen gerekir. Genel bir ifade değil mi bu şimdi? Önce bu adamların bu söylediklerini hiçbir yerde tert düşmemeleri gerekir. Bize fatiyeyi okutmuyorlar. Neden? Kur'an okuyor imam, onu dinlememiz için. Hanefi mezhebinde, gelip imamın arkasına uyduğunda, sesli namazda subhanekeyi okutuyorlar mı? İmam gelip, farza durmuş olduğu halde, sünneti yetiştirebileceğini anlarsan, kılabilirsin diyorlar mı? O zaman Kur'an'ı burada dinlemek ne oluyor? Yani nasın aslında ters bir görüş. İttin mi ona ters düşersin mutlak. Belki sorunu şöyle getirebilirsin. Yani okunması gerekir ama sesli namazlarda yani cehri olanla sırrı olan diye sorunu ama baştan alacaksın önce. Diyelim ki şöyle hareket edebilirsin. İmam Şafii bu ifadeyi alıyor. Ee, La salata limen lem yakra bi fathiyatü kitabı Fathiyatü kitabı elhamı okumayanın namazı yoktur diyor. Şimdi namaz deyince neyi kastediyor? Selamdan tekbire kadar olan ibadetin adı değil mi? Böyle mi? Hadiste hüküm bu. İmam Şafi'yi bunu ne alıyor? Hepsinde okunur. Bu hadise göre doğrudan dolayı bütün hükmü veren bu. Doğru mu? Ondan sonra geliyorsunuz Maliki mezhebinde cehri olan namazlarda okumaman gerekiyor. Sırri olan namazlarda okuyabilirsin sessiz. Ama cehri olanlarda bir görüş daha koyuyor. İmam Fatiha'yı okur biraz ara verir arkadakiler dokusun diye. Sesli okumamak için. Anlatabildim mi? Aynen. Şimdi burada Hanefi mezhebini toptan saf dışı ettik mi? Etme zorundasın şimdi. O bana Fatiha'yı okutmuyor, Sübhaneke'yi okutuyor. Önce kendisi buna ters düşmeyecek. Burada ne oldu? İmam-ı Şafi'nin görüşü devam ediyor. Ahmet'te de aynı konum var. Onlarda da Sesli'de yani Sesli'de değil, Sırri olan namazlarda okuyabilirsin. Malikiler, Sırri'de okuyabilirsin. Sesli'de de iki görüş ayrılıyor. Okuyamazsın. Bir kısmı imam okuyunca biraz ara verir. Birçoğu şu an, mesela Fas'ta bunu uyguladı, yok Fas malikilerinden. Olsun olmasın şimdi, okutmamaktan daha hoş oluyor. İmamın sesli okuyuşuna ters düşmemek için bunu. Ama bu da bir görüş onlarda şimdi. Ha. Sen şimdi bunu kısalta kısalta, şu dedi bu dedi diyerek yumurta tokuşturur tipinde ilim ehlinin sözünden çok İlim ehlinin söylediği sözleri ne kadar niye dayandırdıklarını. Mesela bu meselede en kabadayı gündeme gelebilecek kitap Bukhari'nin cüzül kıraati halfel İmam. İmamın arkasında Fatiha'yı okuma cüzü diye Bukhari mustakil bir kitap yazmış. Ondan sonra bunu takip eden, kitap halinde yazan deyse herkes hadis kitabının içinde buna bir baba ayırmış yani çoğu. Eee e, Beyhakirahimahullah da Kitabı ül Kıraati diye kocaman bir kitap Ayrıca bunun hepsini toplayan bir şekilde Son zamanlara ait bir telif Bu mübarek fuhru var ya Tuhfetül Ahvadin'in çizrimizinin şerhini yapan Onun Tahkikül Kelam Diye bir kitabı var bu mevzuda ne oku Yani onların sözleri ama şunu iyi bil Allah Resulü'nün sözleri Çakışmıyor anlaşılmaz değil nasıl noksanlığı, nasıl hepsine bakamama bu sorunu getiriyor. Ve neticeye ulaştınız. Çakışma değil hocam. Efendim? çakışma değil de biraz daha böyle görüş farklılığı mesela Mina meselesinde de görüş farklılığı var. Mina'da o C'den sonra kalan var ya hacdan sonraki. Şimdi önce bir namaz o görüş değil. O Türklerin görüşüdür. Yok hayır. Lamlar arasında da aynı hadisten Üç tane farklı şey var orada. Şimdi önce namaz namazı bir namaz alırsak ona sana haççı yaparız. Ben o önce oldum. haçta. Şey namazda. Bunu biraz daha kısaltabilirim. Nasıl? Mesela Allah Resulü'nün imam sesli okurken ki halinde yani peygamber aleyhissalatü vesselam sesli bir namaz kıldırırken. Hiç arkasında bir olay var mı? Var. Bunlar sahi mi? Sahi mi? Peygamber vessel, Allah Resulü'nün sabah namazını kıldırırken arkasından birilerinin okuduğunu siz diyor imamınızın arkasında Kur'an mı okuyorsunuz diyor. Evet ey Allah'ın Resulü sana yetişebilmek için sakın ha, Fatiha'dan başka bir şey okumayın diyor. Bu net mi? Bir şeyin aklınıza getirmeyeceğim. Ses, o sesli bir namazdı. benim. O sesli bir namazdı. Sabah namazı sesli imamın arkasında. Ses, sessiz bir namazdı. Belki oradan çıkmıştı. sesli namazı okumak okumayacağım mısınız? <gülüyor> Zaten onun için getirdinler. Sabah namazı sesli bir namaz. <gülüyor> Allah Resulü namazı, selamdan sonra imamınızın arkasında okuyor musunuz? diyor. Evet diyor. Siz de yetişebilmek için. Sakın imamınızın arkasında Fatiha'dan başka bir şey okumayın. Sesli de Fatiha'yı okumanın gerektiğini gösterir bu. Ha burada bir sorun <gülüyor> var. Onu da aklınıza getirmem gerekiyor. Soru şeklinde sorarsanız cevaplarım. Birileri buna mensuk genç, el mi kaldırdın? <gülüyor> birileri buna mensuk derse, o zaman sahabenin, Allah Resulü'nün vefatından sonraki uyguladıklarını gündeme getiririz. Değil mi? Ebu Hureyre'den de rivayet var değil mi hocam? Ne diye? <gülüyor> ee, i̇mamın arkasında Fatiha oku, okunmasını emrediniz. Ebu Hureyre'den var, Enes'ten var, Ubadet Samit'ten var, İbn-i Ömer'den var, baya kalabalık. Yani mensuhla böyle karşı çıkabilir. Şimdi önce mensuhun varlığını ispat edeceğim. Nesheden, nasih olan açık ifadeli olması gerekiyor. İnsanların ondan anlam çıkararak bu nasihdir demesi değil. Evet. Mesela Ebu Hureyye, Müslüm'deki haddişi şerifte diyorlar. Peki imam sesli okursa? Sen içinden sessiz oku diyor. Ubadetübine es-samitin. Onun talebelerinden birisin. Yanında namaz kılıyor. Bitirdikten sonra ubadet ediyor ki sen imamın arkasında fatiha mi okuyorsun? diyor. Yazıklar olsun sana diyor. Fatiha okumayan namazı yok ki diyor. Ondan sonraki uygulamaya bakmak gerekir. <gülüyor> Şimdi Resulullah Efendimizin Yapıp da mesela onunla alakalı bir söz söylememişse eğer. Yani herhangi bir şey yapıyor. Ve tersi de bir şey yapmıyor. Ama onunla alakalı bir şey söylemedi. Bir laf getirmedi yani. Onu bizim yapmamız gerekir mi yani? Mikrofon alabilir miyim? <gülüyor> Mikrofon daha onda ben onu şerh edeceğim ama. Ben onu şerh edeceğim. Ondan müsaade edin. Şerh işte. iş, edebilir mi hocam? De, Bak, izin vermedi. <gülüyor> Peygamber Aleyhisselatü <gülüyor> Vesselam'ın ömrü boyunca başı açık namaz kılmadığını biliyoruz. Hı. Başı açık namaz kıldığına dair de sadece zayıf bir rivayet var. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın başı açık namaz kılmaması bizim için de bir sünnet olabilir mi? Biz de namaz kılarken başımızı örtmemiz mi gerekir? <gülüyor> Şimdi başı örtme, örtmeme namazın adabından değildir. Namazda en küçük mesele bile açıklanmıştır. Başı örtme meselesi sarık hasreten. Araplarda da yani müşriklerde de adet olan bir şey. Onlar da sarık takıyordu. Müslüman olduktan sonra herkes Allah Resul'de sarık takıyordu. Bu örfü bir şey. Sözlen bunun ta'abudi, yani ibadet niteliğinde bir <gülüyor> fiil olduğuna dair bize hiçbir şey gelmiyor. Bunun ondan sözlü bir şey gelmesi gerekir. Sarık hakkındaki gelen bütün rivayetler uydurmadır. Allah Resulü sarık takmıştır. Mekke fethinde, Mekke başında siyah bir sarıkla da girmiştir. <gülüyor> ha, ama onu Mekkeliler de <gülüyor> Diyelim ki tuvalete gitmek fıtri bir ihtiyaç mı? <gülüyor> ta'abudi midir? diyemezsin. Ama tuvalete <gülüyor> giderken sollan girmek, <gülüyor> istinca, istigrada solu kullanmak, girerken duası, çıkarken duası, bak bu taabudi olur. Bu da insanların fıtri ihtiyacı ama sözden bunu söylüyor. Yemek fıtri bir ihtiyaç mıdır? <gülüyor> Sağınla ye ve önünden ye diyor. Besmeleyle ye. Bak bu taabudidir. bu Kıyafete dair beyaz giyinin diye bir sözü var. Öllerinizi de beyaz kefenleyin. Yani beyaz da kefenleyin diyor. Ama tutmuş, mesela cübbe Şamiye dedikleri, Hazreti Ömer devrinde giren şal var. Bunlar hep Ürdün tarafındaki Rumların kıyafetleridir. Buna biz takrir tasvip diyoruz. İslam'a ters olmayan şeyler. İslam'daki bir nasılsa ters düşmeyecek. Peki her meside gittiğinizde zinetlerin ifadesini en alıp, güzel elbiselerinize Tabi. Temiz, güzel, tamam. burada kast edilen Ya beni adıma huzu zinetuk münde kullu mescidim. Hı. Yani her camiye gidişinizde güzel elbiselerinizle. Buradan yola çıkıp da birisi diyemez mi bak işte e, zinetten ifadesinden kasıt e, işte sarıktır veya işte bilanç Bak orada hepsi elbisedir. Güzel elbiselerinizle. Takte girmez mi hocam yani şey? girmez mi? Takte girmez mi yani? <gülüyor> Bu da değil. Ben bunu kışın soğuktan korunmak için, yazın da güneşten korunmak için giyiyorum. Bunun dinen hiçbir alakası yok. Ama dine karşı değil. Ama birisi tutsa, şu Yahudilerin şeyi gibi şuraya tokayla tuttursa, <gülüyor> hoş değil değil mi? Sarın ibadet olduğu tek din yeryüzünde, Hinduizm'de sikhlerindir. Sarık evet. hocam, baş örtmek burada yani. Hayır. Şimdi, baş örtme diniş bir adamından değil. Namazın yani kalitesi. Peki bu ibare doğru mu? Peygamber başıya çekiş namaz kılmamıştır. İbare hiç doğru Hiç önemli değil. Bu. Çünkü ibadetler tevkifiyedir denilir. İbadette bir şey, ibadet kastıyla yapman için bir nas olmalı. Ona ibadet demen için. Şey, aşağı, Biraz sesli şey Efendim? Benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız siz de öyle namaz kılınca. Sahabe peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i devamlı başı kapalı bir şekilde namaz kılarken görüyor. Hı. Bu emir kapsamın içine girmez mi? Değil. Namazda, namaz namazda tesettürdür. Hı. Tesettür önemlidir. Allah Resulü yani öyleyse namazda kırmızı giydiyse biz de kırmızı elbise giymeyeceğiz. <gülüyor> o sadece izar taktıysa, birisi kamış taktıysa böyle olabilir ona girmez. Ama bir sözden geri verseydi düşün tualet çok adi bir hareket, fıtri bir ihtiyaç. Ama orada yani duasıyla giriyor. Solla girin diyor. İstinca ve istibra'da solele katiyetli kemik ve tize kullanmayın diyor ve çıkarken de sağlam çıkıyor dua ile, değil mi? Bunu yapmayı em söylüyor da. Ha bak bu taabbudidir. Bir kulluk eylemidir bu. Birisi buna Müslüman'ın şiarı demeye hakkı var mı peki? Şiar farklı anlamda kullanılır. Mesela şu demek ki dediğim takke var ya, o Yahudilerin şiarıdır. Mesela sarık takke de... Değil. Bu mevzuda uydurmalarla biz mesela... Bizim milletimiz biraz gariptir biliyor musun? Sarı, sarık dinden değildir. Ama öyle kabul edilmiş ki dinden ikinci Mahmut sarığı kaldırtırıp fesi giydiriyor. Ondan sonra iki ma İkinci Mahmud'da da gavur sultan lakabını takıyorlar bizimkiler. Fes giydiriyor. Halbuki Fes'te Yunanların milliyet kıyafetidir. Eğer gördüysen şu olimpiya sarayını falan, oradaki nöbetçilerin başında bu var. Ondan sonra Fes dinen kabul edilmiş. Gariban İskilip Rı Atıf Hoca, Frank Mukallidliği diye bir kitap yazıyor, bunun yüzünden adam asıldı. Düşün, Fes'i çıkarttırmaya çalıştı birileri, yine millet birbirine girdi. Yaklaşık da bunun dinle alakasını. E hocam, ilk e, gündeme getirilmesi gereken bir konu değil, öyle desek. Anlamadım. Yani ilk e, gündeme getirilmesi gereken bir mesele değil yani, ameli mevzu diyebiliriz. Hangisi? Yani bu takke mevzu mesela. Ameli bir mesele, demen mevzus de mevzus farklı öyle, öyle de, de için Ben de farklı bir sorun getiriyorum şimdi. Çok iyi. Mesela omuza açık namaz kılamazsın. Doğru mu? Omuzları açık namaz kılamazsın. Elbiseni toplayarak böyle ve paça, paçaları ve şey kılamazsın. Saçı toplayarak kılamazsın nasıl? şöyle, şöyle mi kastediyorsun? Tabii, durma. Böyle. Evet. Ve paça şeyleri toplama. Şükürler görerek anlarız da biraz o yüzden şey. Tabii. Ha <gülüyor> buna buna mekruh derler. Bizimkiler çorapsız da namaz kılmaya mekruh derler. Hele imama, imam çorapsız geçsin arkadan çorap atarlar ona. Araplarda da hiç bir giyim Hele yazılı. Ayaklar kokar yani. Şimdi Türkiye'de geleneksel tipten, mesela karpuz kabuğu getirmeyin dedim ama yine de söyleyeyim. Ee, nasıl? Hicabul mer'eti ve libasu fissalat diye İbn-i e bir kitabı var. Ee, Şeyh Albani <gülüyor> bunu takip etti. Şeyh Albani burada, e, başı kapamanın Müslümanların adabından olduğu. Evet. Çünkü bizim büyüklerimizin yanına girdiğimizde biz başı kapalı gireli açmayız, örf diyor. Ama büyüklerin yanına girdiklerinde başı açmak Hristiyanların geleneği O zaman böyle anlaşılırmış. Bir yere girdiğinde başındayken çıkarılmış. olur mu da? Hristiyanlarda yok. Müslümanlar kapalı girer, başa çıkılmaz. olmaz. Yok Hristiyanlar öyle yapar. Hatta yapıyorlar. Anadolu'da şey yapmış. su içerken bile şöyle yaparlar ya başını. O baş kapalı olsun diye. Bir şey ibadet kastıyla yaptık mı, bunda bir delil olmalı. Evet. Hocam sahabelerden başa açık namaz kılanlar var değil mi? Bilmiyorum da ben namazın bir edebinden olsaydı bu söylenirdi. Çünkü omuz açık namaz kılamazsın. Ebu Davud'daki hadiste da kapayın. Hatta haçta bile sahabemizi açma zorundayız. Namaz kılacağımızda kaparız. Hocam. <gülüyor> Şimdi... Kur'an açıklamaya muhtaç olan kitaptır, sünnet onu açıklayandır. Peki sünnet hocam, e, Kur'an'daki bir e, ayeti diyelim, lafzan veya manan, yani bilerek konuşmuyorum, e, o zaman onu atma. nehyedebilir mi hocam? <gülüyor> yani açıklamak babında Kur'an'daki lafzan veya manan bir ayeti nehyedebilir mi? Yani <gülüyor> <neshedebilir> <gülüyor> mi? Onu sen al. Şimdi eğer neske anladıysan... Yani yerine getirilen daha iyi bir gün. Hayır, yok. Nesih, bizdeki anlaşılan şekli nedir? Ee, Nesih, yeni gelen bir hükmün daha önceki bir hükmü iptal etmesi niteliğinde anlaşılır. Ama nesihin anlamı bu değildir. Nesihin anlamları içerisinde, sonraki gelen bir hükmün daha önce gelen bir hükmü iptal etme anlamı var. Ama sadece o değil. Mesela am yani am gelen bir ifadeyi tahsis etme e, nesihten kabul ediliyor. Mutlak gelen bir mesele de onu tahkide kayda alma ne sık kabul ediliyor. Sünnet açıklar, her şeyi beyan eder. <gülüyor> Mesela Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Es-sariqo ve -es s-sariqa tufaktau eydiyehumen. Geçen hafta size de mi bunu? Kadın ve erkek hırsızın kollarını kesin diyor. size mi anlattım bunu? Nerede ben anlattım bunu? Ha, şimdi hırsız ifadesi burada mutlak mı? Mutlak mı? Yumurta çalandığı hırsız, deve çalandı hırsız. O zaman her hırsızlık yapan önüne kesebilir misin kolunu? Ayşe Validemiz'den gelen rivayetten hırsızın çaldığı malın değeri çeyrek dinarı geçer sanca. Ondan sonra faktau eidiyehum'a e, kollarını, yet kelimesi parmak ucundan şuraya kadar olan uzun adıdır buna el diyemezsin biz kol deriz buna. Kollarını kesin demek. O zaman hırsızlık yapan çaldığı mal çeyrek dinarı geçiyorsa hırsızın kolunu mu kesecek? Yine Ayşe validemizden gelen rivayette elleri bileğinden kesiliyor. Bak bu ne yapıyor? Mutlak olan nasır kayda alıyor. Buna da nezik denirler. Bunun için anlayabileceğiniz şu an Türkçe bir şey yok sadece Ubaydumü sallamun var böyle bir kitabı, bir de Şevkani'nin İrşad-ül diye bir usul kitabı var, onu da bunları anlatır, gençe böyle anlamıştır. Bazı yerlerde de sahabeden akta, nakiller vardır. Bir de hocam mesela, e, Kur'an laf sen kesinlikle bozulamaz ama manen tahrip edilebilir mi? Tabi Kur'an'a yanlış mana verme tahriptir. Evet. Ama sünnette her iki noktada da tahrip çünkü, edilmesi mümküncülür. Çünkü hadis uydurabiliyorlar Peygamber'e. İşte hocam şimdi benim sorum şurada. Mesela hani hadisi inkar eden küfür, küfür ehli olur mu diye bir başlık attınız da ilk başımda hocam. Atmadım. Yani bana, hadisi böyle soru müdür, bana hadisi inkar küfür müdür diye sorduklarında ben ona öyle cevap vermiyorum. Sünneti inkar küfürdür diyorum. İşte mesela sayıh bir hadis e, deseler ki bize yani sayıh bir hadis ama bu Kur'an'ın mevhumundan tersdir. Evet, onlar ters olduğunu zannediyorlar. Yani akılcılık yaptıklarından. Şimdi bu. mesela bu Ercüment Üskün daha ölmemişti. Evet. Ee, ben geldikten 1-2 sene sonra Ankara'ya onun yanına gittim. Sadece Ercüment'le görüştüm mü dediklerinde evet diyelim için şimdi. Bu mealciliği, akılcılığı ilk defa Türkiye'de yayan, çıkaran Said Çekmegil'dir. Ama Türkiye'de yaymaya çalışan bunlar bu ve Çekmegil'in damadıdır. Çekmegil'in davası da Hikmet Seyveli duydunuz bilmiyorum. Tayyip Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye'de onun danışmanlarından birisi Tayyip onun için böyle Adi Sinkarcilerinden bayağı etkilenmiştir. Ne diyordum? <gülüyor> bir baktım bir gün İktibat Dergisi'nde Namaz Cem edilir. Yazısı var. Hayret ettim. şimdi. Tuttum aradım. Ercümet Bey orada mı? E şu an yok dediler. Benim Ebu Said aradı dedim. Şu Cem hakkında bir şeyler sormak istedim. Ne soracaktınız dedim. Söyleyin. Hakikaten inanarak, cem olur mu diyor bu, yoksa reddetmek için mi bunu yazdı, ben pek bir şey anlamadım dedim. o mazurdan. <gülüyor> Birkaç gün sonra aradı, ben aradılar, Ercüment Bey'si de şöyle bir not bıraktı, ee, inandığı için cem ediyor. Peki dedim, Ercüment Bey'e söyleyin bu ayete ters dedim. Çünkü ayette, inne salata kânet alel minine kitabem mevkuda'' Şüphesiz namaz müminlere vakitleri içerisinde farz kılınmış bir ibadetti, buna ters dedim, buna ne diyeceksiniz? Ona sana onu buldurttum, geldim, şimdi konuşuyorum, ne diyorsunuz Ercüment Bey dedim, bu ayete ters, ama diyor peygamber yapmış, peygamber yapmadı demiyorum ki ben dedim, işinize geliyor değil mi bu dedim, erkekçe söyledi, cemizlik işinize geliyor, takipaten de böyle. Çünkü işine gelmeyince hemen ters ediyorlar Hocam o Maide 44'teki ilk girişte verdiğiniz o ayet kelimedeki nekre gelen ifade var dediniz ya orada. Herkesi bağladınız. Çünkü Peki. her kim böyle ben. dediniz. Evet, Peki evet. ayet zina, zina edip de e, onun Allah'ın nefesü hükümetmeyen yolları hakkında indi ya. Onu sadece oraya bağlamaya çalışan birisi ne böyle bir reddiye veririz yeterli olur mu? Bu umumdur. Sadece hükümlerin değil Allah'ın e, sözü var. Sahadenin sözü var. Bu Bütün Müslümanlara inmiştir diyor. İfade, bunun hükmü ağamdır diyor. Evet. Evet. Soru fastı bitti mi? Bir tane daha alacağız. İmallahu <gülüyor> Biraz sesli. İmam Fatiha Kuresini okuyor hocam mesela. Bir harfi diğer bir harfi değiştirdiği zaman. <gülüyor> Arkasını da Buray Şafirin mesela namazını okuyormuş. Tamam. okuyormuş. Biraz anlamadım. Yaklaşsana biraz. <gülüyor> Fatiha Kuresini İmam Fatiha Kuresini <gülüyor> okuyor. <ya. gülüyor> hani bir imam mesela Fatiha Kuresini okuyor. Fatiha Kuresinin bir arfi diğer bir arfi değiştirirse mesela. Mesela Gayril Mağs. Ha! Bir, yanlış bir, okursam mı? Zulî, yoksa, yoksa, geçmişte Şafi'lerle Hanefiler iki cami birbirine girmişler bunun yüzünden. Yani hani Şimdi Türkler bu okuyuşu nereden aldı bilmiyorum. Buna İstanbul kralatı diyorlar. Dattı e, dili yan tarafa getir, o, vah şeklinde okular. Vola vallin vallin ise gölgelenenler anlamındadır. Bunu nasıl nereden aldılar kimse bilmiyor. Hiçbir kıraatta bu yok. Vaalin, vaala gölgelendiği anlamında. İki kere bir Dattı dağ gibi okuyorlar işte. Bu nereden çıkardıklarını bilmiyorum. Efendim? Yani böyle birisine uysak tekrar etmemiz gerekir mi diyor? Eğer öyle bir yanlış okuyana bunu yaparsak çok yanlış okuyan var öyle. Ama Kendin nasihat edersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Onu yanlış okuyor. <gülüyor> Bence ona nasihat etmek daha hoş. <gülüyor> yani geçmişte hanefilerle şafiler birbirine girmişler. Kavala tutmuş tabi. Şam'da galiba üç kübze şeyin varmış. Üç mihrak varmış. Yani mi? Doğuda. Şam'daki Mescid Erneviye'de üç. Eee mesela Diyarbakır'da Ulu cami var. İki mihrap var. Şafirlerle Hanefiler ayrı ayrı bir mührak var. Ha? Bilmiyorum. Ben sana. Hanbelilerle malikiler. Orada yok ama or ben Diyarbakır'da gördüm Ulu Camii'den. Oraya giren yok. Öyle mi? Şan Hanefi'yle Şafirlerim var. Doğrudur. Hocam. Afiyet olsun efendim. Efendim Hocam şimdi sünnet suyun içüne de inkâr kabul ederiz. Hadisin kendinden aynı şey an... olmuyor mu aynı şey. <gülüyor> şimdi yani, farklı bir anda karar. Şimdi farklılık nereden bak? Biz kime hadisin karşıcısı deriz? Yaşar Nuriy. Aklında uymadığını reddeden hadisin karşıcısı <gülüyor> yani, usulsüz kaygısız. Bu hadis zayıftır bu hadisin nispeti peygambere doğru değildir söylenir İlk söyleyen hadisçilerdir. Ama hiç kimse hadisçilere hadisin kârcısı demez. Mesela Türkiye'de ta yukarıdan başla, onların adını da unuttum ha, silindiler gittiler elhamdülillah. Mesela Said Oğlu hadisin kârcısıdır. Said Oğlu, Hayri Kırbaşoğlu ve ta Tayyipesi, Ankara ekolu, e ekolu dedikleri, onlar ok, öbürküler kadar desin onlara desin karcısıdır. Süleymanette şar desin karcısıdır. bunların içindedir. dil. Bardakolu ikinci başkanı dedikleri Mehmet görmez. Özal şer bunları. E, sizin hatırlamanız gerekir. Akabe'de, Akabe Akabe vakfında benim sıvıştırdığım. Bular o tayfedendir. Ee, şu an bayağı yayıldı. Yaşanları ya Yaşanları salam birisi. Buna öyle de demek gerekmiyor. Yaşanur biri, salam birisi. Öbürküler yine dinlerini önemseyen kimseler. Bayraktar bayraktar. Bayraktar bayraktar o tam manyak. Tane. Yani. Kafadan kontak mıydı? Aptırız bayında da şimdi. O bile bile la desteleyen bir tane sapık oldu şimdi. O da şimdi O da şimdi O, o falan basit artık. <gülüyor> Ama ilk zamanlar bunu gizledi senelerce. Neden gizledi mi? Böyle bir şey. Gizledi. Kabir azabını soruyorlar, araştırıyorum dedi hocam. Gizledi. Daha söyleyemem. Şöyle mi? gizledi Benim onunla tanışmam. Ben Avrupa'dan kütüphaneye getirirken Müftülükten bir kağıt istediler. O zaman İstanbul Müftü Yardımcısı'ydı. Oradaydı. Ben ondan kağıt aldım. O zaman tanıştık. Gidip geliyoruz. Konuşuyorum arada sırada. Çocuklar biraz kesin. E, Vakit Gazetesi'nde Yusuf diye bir çocuk vardı. O bana dedi ki bugün ya hocam dedi bu Abdülaz-Bahindir hadis biliyor musun dedi. ''Ya bunu nasıl anladım?'' dedim, ''Ya bir yerde biz İsa Aleyhisselam'ın huzurunu sorduk, ''Bu inmeyecektir.'' dedi, dedi. ''Bunu nasıl ispat edersin?'' ''Vallahi yazdım, hocam not ettim.'' dedi. Abdülaziz Bayan'da aradım, ''Ya hocam böyle böyle.'' diyorlar, ''Yok dedi ben böyle bir şey demedim.'' Bu çocuk yemin ediyor, ''Ya hocam dedi ben not ettim.'' diye. Ve seneler sonra açığa çıktı sen yani bizim Ali'ye sorun ne yaptın? O gibilerin üzerine bizim gibilerini hani derne bizi, bizim Ali gibilerini süreceksin. Geçen geldi, onu baklana gitti zaten. Bekleyip görüş gelmiş orada. Oradaki adam gelmemiş. Ya biz bizim Ali gibilerini sürecektiniz yerine seyredecektiniz. <gülüyor> e çıkar ismiyle. Hocam hem suda yaşayan hem karada yaşayan hayvan eee yenmesi caizdir diye bir şey duydum ben. Nedir o hocam? <gülüyor> Mesela kurbağayı dedi. Kurbağa dedi hem karada hem suda yaşar dedi. Kurbağa Ondan kara Herkes bunu bilir. Peki böyle bir usul var mı? Yok. Kurbağa kara ayırmışlar. Peki insan küre girince insanı yer mi? <gülüyor> Açsam düşünürüm. Hocam ilk önce yaratılan şey nedir? Kalem mi, arş mı? Varım var, ben varım varım. Ben var toprağım. Top. Var Var sağlık. Ben bildiğim kalem. Şeker burada var ha. Evet. Adem'le Musa'nın münazarasında Allah kainat yaratmadan 50 bin sene önce Batımdaki her şey... Bir şeyle yani. Hadisin sonunda diyor ki onun ağaçı da su üzerindeydi diyor. Bazıları diyor... O, evet. o zaman diyor yani ağaçtan önce de şeyden önce, kalemden önce... Aş var, su var. Bunlar nedir o zaman? Diyor. Yani ilk yaratılan kalemse. Bu bir sorun değil ki. He? Bu bir sorun değil. He? ilk yaratılan şey mi? Benim bildiğim kalem. Ya. Yine de bakarız ama bu bir sorun değil. Söyleniyor işte. Allah'ın ilk yarattığı şey şudur. Akide ha. kitaplarında bile var bazılarında. Ha? Akide kitaplarında bile var mesela. İlk yarattığı şey şudur diye anlatıyor yani mesela. <gülüyor> o yüzden. Adamlar herhalde biraz tazda işsiz kalıyorlar. <gülüyor> Şimdi e, mezheplere göre Namazın üzerinde yani rekatında bir farklılık yok ama kılmış şeklinde farklılık var tekbir el bağlamada. Şimdi dolayısıyla burada e, biri doğru biri yanlış yapıyor mu oluyor yoksa şimdi peygamberin kıldığı gibi kılın derken biz diyelim öyle kılmak isterken öbürü farklı kılıyor. Yani ne yapmak lazım burada yani kuşkuyu nasıl birini lazım? Gideceksin bir müftiye senelerdir namaz kılan, kıldıran birisine. Hocam şu namazı delilleriyle öğrenebileceğim bir kitap var mı diye soracak Evet hocam siz bana anlatın diyeceksin. Kibar kibar, efendi efendi. Şimdi biz e, sünnete göre kılalım dediğimiz zaman e, garipleniyoruz. Yani e, toplum de, şey Onun tarafına bakmayacaksın. Peygamber gibi kılmak istiyorsan yapacağın şey belli. Burada gideceğim müftü hocam. Bizim morlarda karmakarışık namaz kılan gelip giden var hocam. Biz şaşırdık şu namazı başından sonuna kadar delilleriyle anlatan bir kitap var mı? Ya o adam senelerce namaz kıldı, namaz kıldırdı değil mi? Sizin kitabınızı verirseniz. Var evet, kitabını alacağım. O da hep böyle namazı delilleriyle nakleden. Ben nasıl bir ben namazı el kaldırma o namazı diyor. Basit eder diyor. üç kere kaldı hareket ederseniz. Çünkü ameliyathane bundan kabul ediyorlar. Bence müftüler bu işe sok. O sizin işiniz. Yani randevu alacaksınlar. Ama kargaşa çıkarmadan bunu yaptın, değil mi? Kargaşa çıkarmadan. Tamam. Amaç hayırsa... Ha? Amaç hayırsa... Tabi. Didişmemek lazım. Hz. Ömer'in Sari, Dağa Çekil, Dağa Çekil mevzusu bir rüya mı hocam? Ee, bu olay sahi mi bir kere yani? ise evet, de rüya mı? E, rüyada, rüyada geçen şekli. Esat oğula rüyada geçti. Yani Hz. Ömer bunu rüyada mı görüyor, Sari'ye mi rüyada? Rüyada. Hz. Ömer mi rüya görüyor? Rüyada geçen bu. geçenlerde yine biri sordu. Sen mi sordun? Yok Ben niye iki defa soruyorum? Böyle Hı? meydana Böyle meydana Öyle deniliyor. Öyle değil mi? bunu şey, yaptıkta, şey yaptıktan sonra illa üzerinde durmadım ısrarlıca. Ama geçenlerde birisi daha bunu gündeme getirdi. Yoksa burada da Avrupa'da mı? Yok hocam internette ben dinledim. Siz bunu siz mi birisi mi? Rüya dedi de ben ondan dolayı şuan. Şey rüya. Burada olmadı öyle bir şey. Evet. Şey nerede?